Arşın satı olan kalp makamına kadar 9000 senelik mesafe vardır. Kalbin makamı olan Arşın fevkinden itibaren 9000 senelik mesafeden sonra ruh makamı ve böylece her bir makamdan diğer bir makama kadar 9000 senelik mesafe vardır. Bu takdirde toprak merkezinden itibaren ehfa latifesinin makamına kadar 45 bin senelik mesafe vardır.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 Makami yürüyüş, meleke ve devamlıdır. Sabit ve değişmez bir seyirdir. Hali ise onun aksidir. Asla kavuşmanın alametleri Latifeler makam ve kemallerine ulaştıkları zaman, kalbin kemali olan tam huzur, ruhun kemali olan tam cezbe, sırrın kemali olan tam vahdet, hafanın kemali olan tam istigrak, ehfanın kemali olan tam izmihlal, Kendiliğinden hasıl olur Bazen bu latifeler makamlarına kavuştukları halde Salik hissetmez ve mezkur kemalatı idrak da etmez Lakin ulaşmalarının alametleri vardır Nakşibendi kitaplarında tam izahlı olarak yazılmıştır Haşiye 15 İlahi yasakların arzularından sakınmak Ve ilahi buyrukları yerine getirmenin tekellüfsüz hale gelmesi huzura varmanın alametidir. Doğrusu, kendi nefsinde bu meleke hasıl olan kimsenin huzurunda oturanların da hiçbir şey düşünememeleri o zatın latifelerinin kavuşmasının alametidir. Metin Bazen de latifelerin bir kısmı terakki eder. Mesela tam cezbenin yahut cezbesiz tam huzurun hasıl olması gibi. Buna da seyri fillah, seyri ulvi, Seyrul cezbe, Seyri afaki denilir. Birçok zamanda bu seyirden dolayı salik sahuf içinde mahuf olur. Hatta şuhud ve hallerin çoğalmasından salik'in kalbi de şiddetle maksada bağlandığı için salik dünyevi ve uhrevi işlerini unutur. Bu hal görülünce nef ispat zikrini tebliğ etmek zamanı gelir. Onun da ayrıca edep ve usulleri vardır. Zikrin ikinci kısmı nefyu ispattır. Birçok şehvetleri nef'yetmek maksadıyla müntisip, şuhuddan şuhuda, zuhurdan zuhura nakl olunur. Lakin buradaki şuhud ve zuhurun hepsi velayeti suğra makamından sayılmaktadır. Velayeti suğra, ubudiyeti ve nefsin hastalıklarını bilmek makamıdır. Bu makamda nefs her ne kadar sukunetli ve mutmain görülse de, Lakin emirleri yerine getirmek ve yasaklardan sakınmak hali, hatta nefsin iştahasında gevşek olması sıfatı değil, alışkanlığındandır. Nefsin alışkanlığından dolayı emirleri yerine getirmesi ve yasaklardan sakınması tam fazilet değildir.